Günaydın. Ben Zeynep Ezgi Kaya. Programı bir süreliğine ben sunacağım. Uygaröz ismi 3 hafta sonra yeniden bizlerle birlikte olacak. Bugüne Türkiye'den çeşitli imza kampanyaları haberleriyle başlayıp bir uluslararası haberle bitirmek istedik. İşte ilk haberimiz. Beslenme her yaşta insan için en temel ihtiyaçlardan biri. Çocuklar içinse çok daha önemli. Çocukların zihinsel ve bedensel gelişimleri yeterli ve doğru beslenebilmelerine bağlı. Dengeli ve yeterli beslenmekse her çocuğun hakkı. Bunlar hepimizin bildiği şeyler fakat bu kampanyanın dokunduğu nokta belki de çoğumuzun aklına bile gelmemiş olabilir. Serap Borucu tarafından başlatılan kampanyanın konusu hapishanelerde devletin sorumluluğunda olan çocuklar. Kampanyanın amacı hapishanelerdeki çocukların sağlıklı birer birey olabilmeleri için uzmanların kontrolünde hazırlanan çocuk menülleriyle beslenmelerini sağlamak. Serap'ın hapishanelerdeki çocuklar için özel olarak yiyecek düzenlenmesini talep eden kampanyasını incelemek isterseniz, change.org slash çocuk menüsü adresinden ulaşabilirsiniz. İstanbul'un en gözde, en genç dolu ilçelerinden Kadıköy'de bir kampanya başlatılmış. Kadıköy Belediyesi tarafından saat akşam 10'dan sonra tekel bayilerinin kapatılmasına yönelik bir karar alınmış. Kampanyayı başlatan Selçuk Armağan, Osman Ağa, Rasimpaşa ve Cafera mahallelerini içine alan bu uygulamanın, Kadıköy'de yaşayan halkın alkol satın alma dolayısıyla da alkol tüketme özgürlüğüne karşı yapılan bir müdahale olduğunu söylüyor. Ayrıca tekel bayilerin yalnızca alkol değil, temel gıda ürünleri de sattığını belirten Selçuk, belli saatlerden sonra yalnızca bu dükkanların açık olduğunu, dolayısıyla insanların temel ihtiyaçlarının karşılanmasının da böylece engellendiğini söylüyor. Kampanya hakkında daha fazla bilgi için change.org/slash/kadikoy-tekel adresini ziyaret edebilirsiniz. Sürekli tüketiyoruz. Bir malzemeyle işimiz bittikten sonra çöpe atıyoruz ve ne olduğunu düşünmüyoruz. Sokaklar plastik şişeler ve kağıtlarla dolu. Aslında kullandıktan sonra atık olarak sınıflandırdığımız malzemelerin büyük bir kısmı geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşuyor. Kullandığımız malzemeleri çöpe atmak yerine cam, plastik, kağıt gibi sınıflara ayırarak paketleyebilir ve uygun geri dönüşüm kutularına atarak doğal kaynakların gereksiz tüketilmesine engel olabiliriz. Tabii bunun için öncelikle erişilebilir noktalarda geri dönüşüm konteynerleri bulunması gerekiyor. Bu konuya kayıtsız kalmayan Avrupa Çevre Hakları Platformu bir kampanya başlatmış. Kampanya... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geri dönüşüm olanaklarını genişletmesini, kenti daha çok geri dönüşüme kavuşturmasını talep ediyor. Kampanyanın detaylarına ulaşmak isterseniz change.org slash İstanbul Geri Dönüşüm adresini ziyaret edebilirsiniz. Sıradaki kampanyanın konusu Özbekler Tekkesi. Özbekler Tekkesini bilenleriniz vardır aranızda. Fakat bilmeyenler için anlatalım. 1752'de Buharalı Nakşibendi Dervişler tarafından Ahmet Yesevi geleneğinde Üsküdar-Sultantepe'de kurulmuş tekke. Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu'ya asker ve cephane göndermekte gizli bir üs olarak hizmet vermiş. Şu anda Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan bu yapının vakıflara kiralanması planlanıyormuş. Zeynep Çulha, İsmet Paşa'dan Mehmet Akif Ersoy'a Celalettin Arif Bey'den Halide Edip Adıvar'a kadar bu topraklar için değerli olan pek çok kişinin Anadolu'ya özellikler tekkesi üzerinden geçtiğini anlatıyor ve bu kültürel öneme sahip yapının kiralanmamasını müzeye dönüştürmesini talep ediyor. Kampanya hakkında daha fazla bilgi için change.org/ Özbekler Tekkesi adresini ziyaret edebilirsiniz. Açıköğretim Öğretim Fakültesinde okuyan öğrenciler için bir kampanya başlatılmış. Kampanya, sınav kitapları ve yardımcı kitapların zamanında teslim edilmediği için başlatılmış. Kampanyayı başlatan Burcu Dereli, kayıt olduktan sonra kitapların büyük bir kısmının gelmediği söylenerek verilmediğini, daha sonra geldiğinde ise sınava bir ay kaldığını, çalışmak için vakit bulamadıklarını ve bu durumun da öğrencileri olumsuz etkilediğini söylüyor. Kampanya, Açıköğretim Fakültesi Yönetim Kurulu'ndan sınav kitapları ve yardımcı kitapların zamanında teslim edilmesini talep ediyor. Kampanya hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz changeorg kitapları adresini ziyaret edebilirsiniz. Sıradaki haber Antarktika'da. Orkadas adalarında bulunan Arjantinli bir araştırma ekibi geçtiğimiz haftalarda Savunma Bakanlığı'nın lojistik hataları yüzünden ilaç ve gıda yokluğu çekiyormuş. Adadaki istasyona Facebook'a bağlanan bir araştırmacı Arjantin'deki bir arkadaşına ulaşmış ve arkadaşları Antartika'da için bir imza kampanyası başlatmış. Ve Savunma Bakanlığı'ndan bir an önce araştırmacıları kurtarmasını talep etmiş. Facebook ve Twitter'da hızla yayılan konu gazetelerde de yansımış ve Antarktika'daki hayati sürecin devlet tarafından nasıl kötü yönetildiğine dair haberler yayınlanmış. Hükümet, Facebook'tan arkadaşına ulaşıp yardım isteyen Mariano'nun psikiyatrik sorunları olduğunu bile iddia etmiş. Kampanyayı Arjantin'deki arkadaşları yürütürken Mariano'da internet bağlantısı az olduğu için sadece birkaç kez paylaşımdan fazlasını yapamamış. İmza kampanyasının 6000 kişiye ulaşmasıyla birlikte Arjantin'in hükümeti bir Hollanda gemisi kiralamış ve ekibe yardım göndermiş. Mariana ve onun isteği üzerine kampanya başlatan Ana kampanyayı sona erdirmiş ve yazdıkları duygusal mektupla destekçilere teşekkür etmişler. Kampanya hakkında bilgi almak isterseniz changeorg change.org.org.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Geçtiğimiz haftalarda sizinle paylaştığımız bir cimnastik salonu kampanyası vardı. Kampanyada son gelişmeleri paylaşmadan önce kampanyayı anımsayalım isterseniz. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'a yönelik başlatılan kampanyanın talebi İstanbul Bağlarbaşı'nda bulunan jimnastik salonunun kapatılmaması. Kızının gittiği jimnastik salonunun kapatılacağını duyunca kendi deyimiyle yıkılan Kartal Kendirci tarafından başlatılan kampanya İstanbul'un tek profesyonel ve donanımlı jimnastik salonunun kapatılmamasını talep ediyor. Kartal Kendirci nedenleri şu sözlerle açıklıyor. Aileler olarak son derece yıldırıcı koşullara rağmen bu spora devam ettirebilmek için Elimizden geleni ardımıza koymadık. Pek çok aile evladını geleceği için çaba sarf etti. Kızım son iki yıldır okulundan erken çıkıp belediye otobüsüne yetişebilmek için yarış yaparak antrenmanına geç kalmamak için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Pek çok yaştan öğrenci bu çabalar sayesinde devam ediyor cimnastik hayatına. Bu farkındalıkların hepsi sadece sporda ilerleyebileceğimize, yeterince çalışırsak her şeyi yapabileceğimize, diğer ülkelerden bir eksimiz olmadığına duyduğumuz inanç sayesinde oluyor jimnastik sporunun çok hassas olduğunu, 5-6 yıl süren çalışmanın sonunda ancak meyve alınabildiğini, bu salonun kapatılmasıyla bunca yıl emek veren çocukların emeklerinin sonuçlarını bile göremeyeceğini de anlatıyor Kartal. Güzel haberler geçtiğimiz hafta gelmiş, yetkililer jimnastik salonunun olduğu gibi hizmet vermeye devam etmesine karar vermişti. Fakat karar geri alındı. Kartal ve aileler ise kararlı. Kampanya devam ettirerek hem yasal yollardan haklarını aramaya devam ediyorlar, hem de ile destek topluyorlar. Yakın zamanda hazırlanan kampanya videosunu izlemek ya da kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz change.org/jimnastik adresini ziyaret edebilirsiniz. Değişim rüzgarları esmeye devam ediyor. Esen kalın.